Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz mas sıfat fiil eki. Bu sıfat fiil ekinin kullanımı sınırlıdır. Olumsuz geniş zamanı anlatır ve addan önce gelerek fiile sıfat görevi yükler. Şimdi şu konuşmayı maz-mez sıfat fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. veli görüşmesi. Merhaba hocanım, Nasılsınız? Merhaba Mehmet Bey, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Hayırdır beni çağırmışsınız. Benim yaramaz oğlan bir suç mu işledi? Telaşlanmayın. Buyurun şöyle oturun. Biraz konuşmamız gerekiyor. Tamam. Hocanım sizi dinliyorum. Dediğiniz gibi oğlunuz yaramaz Yerinde duramayan bir çocuk. Ama eskiden böyle değildi. Dersi çok güzel dinliyor ve ödevleri de yapıyordu. Artık derslere karşı umursamaz bir tavır takınıyor. Haklısınız. Farkındayım. Fakat ne yapacağımı bilemiyorum. Kardeşinin doğumundan sonra böyle oldu. Şimdi Mert'teki değişimi anlayabiliyorum. Kardeşini kıskanıyor, akla sığmaz davranışlar yapıyor. Bu durumu atlatmak için eşim ve ben dinmez çabalar sarf ediyoruz hocam. Psikolojik yardım almayı düşündünüz mü? Hayır, bu durumun geçici olduğunu tahmin ediyoruz. Sizce doktora gitmeli miyiz? Bence bir uzman yardımı almanız gerekir. Mert'i doktora götürmek inanılmaz derecede zor hoca hanım. Hastanelerden ve doktorlardan çok korkuyor. Mert'le ben de konuşurum. Evde de sizler ikna etmeye çalışın. Bu zor durumu el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum. Mert'in derslerinden geri kalmasını istemiyorum. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Bizim için her bir öğrencimiz değerlidir ve ben öğrencilerimi çok seviyorum. Bitmez tükenmez sevginize gerçekten hayran kaldım. Teşekkür ederim. Ders dili çaldı. Artık derse gitmem gerekiyor. Konuştuklarımızı aynen uygulayalım. Tamam mı? Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi dersler. Sağ olun. İyi günler. Okuduğumuz diyalogta geçen maz-mez sıfat fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Benim yaramaz oğlan bir suç mu işledi? Dediğiniz gibi oğlunuz yaramaz, yerinde duramayan bir çocuk. Artık derslere karşı umursamaz bir tavır takınıyor. Kardeşini kıskanıyor, akla sığmaz davranışlar yapıyor. Bu durumu atlatmak için eşim ve ben dinmez çabalar sarf ediyoruz. Mert'i doktora götürmek inanılmaz derecede zor. Bitmez tükenmez sevginize gerçekten hayran kaldım. Şimdi de okuyacağımız metindeki maz-mez sıfat fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat edelim. Yemez Nedim amca 60 yaşlarındaydı. Beyaz sakalı, kırmızı yanakları ve göbeğiyle onu gören çok sevimli bir ihtiyar sanırdı. Ancak o tüm bu dış görünüşünün tersine, aksi laf anlamaz bir ihtiyardı. Para konusunda cimrilikte üzerine yoktu. Mahallenin çocukları ona var amca diye bir lakap bile takmışlardı. Karısı Meryem teyze ise onun bu aksiliklerine geçen yıllarla birlikte alışmıştı. Yaşadıkları evde bir bahçıvan, bir aşçı, bir de dadı vardı. Nedim amcanın cimriliklerine ve söylemlerine eşi, bahçıvan ve dadı dışında kimse uzun süre dayanamazdı. Bu yüzden sık sık aşçı değişirdi. İşe alınan son aşçı da genç biriydi. Çok güzel yemekler yapardı ancak Nedim amcaya bir türlü beğendiremezdi. Çocuklar babalarının huysuzluklarına dayanamadıkları için doğdukları eve senede bir ya da iki defa gelirlerdi. Meryem teyze çocuklarına dayanamaz, sık sık ziyaretlerine giderdi. Nedim amca da çocuklarını özlerdi ama hiç belli etmezdi. Yine bir gün Meryem teyze pencere kenarında uzaklara dalmış çocuklarını düşünürken Nedim amcanın gür sesiyle irkildi. İş bilmez adamları işe alırsan böyle olur işte. Yaşına bakmadan bir de bana kafa tutuyor. Sanki hiç kuru fasulye yemeği yemedik. Hayırdır Nedim Bey ne oldu? Ne olacak? Yeni aşçı bir aylık etle bir kuru fasulye yemeği yapmış. Yemeği görünce tansiyonum çıktı. Neredeyse bayılıp düşecektim. Üstelik bir de bulgur pilavı yapmış. Meryem teyze kısık sesle. Ne gün görmez kadınmışım. Bu huysuzla bir ömür nasıl geçirdim? Bir şey mi dedin hanım? Yok canım. Haklısın. Aşçı daha evin düzenine alışamadı. Her öğünde tek çeşit yemek olacağını, 250 gram etle bir ay idare edeceğini, ya damla damla kullanacağını nereden bilsin? Bilecek! Ben parayı kolay kazanmadım. Meryem teyze bu konuşmayı daha fazla uzatmamak için umursamaz savırla odadan sessizce çıktı. Nedim amcaysa hala kendi kendine söyleniyordu. Meryem teyze dışarı çıktı. Çocuklarının kokusunu aldığı kırmızı güllerin yanına geldi, eğilip gülleri uzun uzun kokladı. Meryem Hanım'ı güllerin yanında gören dadı, şaşmaz tahminlerinden birini yanındaki eşine söyledi. Yine Meryem Hanım çocuklarını özlemiş. Yanına gidiyorum, yalnız bırakmayayım. Tamam hanım, ben de bahçeyi sulamaya gidiyorum. Dadı sessiz adımlarla Meryem teyzenin yanına geldi, hafifçe öksürdü. Dadı... Sen mi geldin? Evet. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Çocukların, torunların hasreti katlanılmaz duruma geldi. Bu huysuzla nasıl 35 yılı geçirdim anlamıyorum. İnsan kendi çocuklarını hiç mi sevmez? Okuduğumuz metindeki maz, mez, sıfat, fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını bir kez daha tekrar edelim. Ancak o, tüm bu dış görünüşünün tersine, aksi, laf anlamaz bir ihtiyardı. Nedim amcanın cimriliklerine ve söylenmelerine kimse uzun süre dayanamazdı. Nedim amcaya bir türlü beğendiremezdi. Meryem teyze çocuklarına dayanamaz, sık sık ziyaretlerine giderdi. Nedim amca da çocuklarını özlerdi ama hiç belli etmezdi. İş bilmez adamları işe alırsan böyle olur işte. Ne gün görmez kadınmışım, bu huysuzla bir ömür nasıl geçirdim? Meryem teyze bu konuşmayı daha fazla uzatmamak için umursamaz tavırla odadan sessizce çıktı. Meryem hanımı güllerin yanında gören dadı, şaşmaz tahminlerinden birini yanındaki eşine söyledi. Çocukların, torunların hasreti katlanılmaz duruma geldi. İnsan kendi çocuklarını hiç mi sevmez? Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.